Günümüzün hangi insanı diye sorarak başlayalım isterseniz, biraz daraltalım konuyu. insan deyince dünyanın muhtelif yerlerinde yaşayan insanlar var, bu insanların problemleri farklı, beklentileri farklı vesaire maceraları farklı, isterseniz günümüzün Türkiye'de yaşayan insandan bahsedelim. İnsanın yaş aralığında tanımlayalım, bu da önemli bir şey, hangi yaş aralığındaki insandan söz ediyoruz, ee, X kuşa, Y kuşağı Z kuşağı diyebiliriz Yani bilgisayarla hiç muhalefesi olmayanlar Bizim gibi 50 ve civarında doğanlar Bilgisayar çıktıktan sonra Büyük bilgisayar odalarıyla Temasa geçip Sonra cep telefonu üzerinden Ortaya çıkan nesiller Bunlara bakalım Bir de bunların geldikleri kültürel Backrounda bakmamız lazım Taş mı geliyorlar ailelerin yönelimleri ne vesaire. Bu biraz kaotik bir tasvir oldu, bunun farkındayım. Ancak ben uzaktan baktığım zaman bu öznel bir şey. Ama ben şunu hemen söyleyeyim. Bütün düşünürlerin e, kamu önderlerinin inceler özneldir. Lojik olarak baktığınız zaman herkes kendi fikrini söylüyor. Türk insanı bir istihale geçiriyor eski tarifle, bir transformasyon geçiriyor. Ne olacağını bilemem ama yani Türk insanın genel hali şu. Kendim kalarak bir manada modern olabilir miyim? Bunun çabası içinde tabii kendim kalarak ne demek, modern olmak ne demek? Onları Aziz izleyicilerin ferasetine terk edelim ki ama kendim kalarak modern olabilir miyim? çizgisi içinde Türk insanı şu anda bu bir dönem geçirecek şüphesiz. Ben şahsımı soruyorsanız eğer ben kendim kalarak modern olunmayacağı fikrindeyim. Ama moderniteyi reddetmiyorum. Moderniteyi bir fikirsel çerçeve olarak biliyorum ama reddetmiyorum onu. Ama ben o değilim. Ben kendim kalmayı tercih ediyorum. Fakat yaşadığım çağda kendi değerlerime göre bir biçim vermek çabası içindeyim. Şahsım için bu. E şimdi şöyle, zaman ruhunu tanımlayan insandır. Zaman kendi ruhunu tanımlamaz. Zaman, bir ışık kaynağı var ve bir hareket var. Movement and light, bunlar dönüyorlar. Bir zaman bu. Şimdi lojik düşünürsek eğer. Zamanın başka anlamları var, onlara hiç girmeyelim. Ama siz o zamanı eylemlerinizle dolduruyorsunuz. Eylemleriniz neye göre yapıyorsunuz? Değerlerinize göre yapıyorsunuz. Ve zaman bir renk kazanıyor. Ortaca Hristiyan'da da böyleydi. Önceki Mısır medeniyeti de böyleydi. Antik Yunan da böyleydi. Zaman aynıydı, zaman değişmiyordu. 24 saat, 35 gün, 4 mevsim. Akdeniz, o kadar farklı şeyler oluştuk. Zaman ruhunu, modernite de böyle. Önce düşünürler tanımladılar. İşte siyasal teoriler İngiltere'den çıktı. Descartes, muhteşem bir adam, lojiyi tanımladı. Mesela Descartes'in o sözünü hani düşünüyorum, o halde varım. Derforay'ım diyor. I think therefore I am. İlgisi biraz havalı olurum da söylerse yani. Cogito Egosum latincesi de bu. Ee, yıllar sonra e, acaba dedim Nevlana söylese ne söylerdi? Seviyorum o halde varım derdi yani. Aşık oluyorum o halde varım derdi. Hocam o aslında e, günümüzde e, bazı e, psikoloji hocaları e, bir dü e, düşünce devriminden bir his devrimine yol aldığımızı e, söylüyorlar ve e, o sözü şöyle çeviriyorlar hissediyorum o halde varım hı hı. yani aslında seviyorum o halde varım e, demenin e, bir yolu gibi başka evet. versiyonu gibi evet. Evet. E, mesela Lakan ya devirde ya Lakan çok emin değilim arzu ediyorum o halde varım niye demedi diyor hayat akıyor arzuluğa muhteşem bir nehir hı hı. Ve, biz, yani biz, ve biz o nehre Belli bir yaşta giriyoruz, sonra ayrılıyoruz o nehirden diyor. Yani ölüyoruz. Çünkü değerlerimiz, eylemlerimizde görünür hale gelince zamanda biz tanımlıyoruz zamanları. rolünü. Şu anda modern de tanımlamış, hala o devam ediyor. İşte habermez, hala bitmedi diye diyor ediyor adam. Ama bitti, bir başıdan görünüyor. Biz de yok gibiydik isterseniz istersen birazcık daha bu bizi netleştirelim. Tabii. Kendi açımdan Tabii. söylüyorum. İslam medeniyet tasavvuru olarak yok gibiydik. Özellikle 20. 20. yüzyılın başında. 45'ten sonra galiba var, falan dedik ve yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladık. Soğuk savaş alacaklı bitirildi. Çünkü e, seküler konuşursam eğer Tanrıyı rasyonel tanımlayan bir anlayışta mutlaka ötekine ihtiyaç vardır. E, Tabii bu kanallarda konuşurken çok dikkat etmek zorundayım yani. Tanrı'yı rasyonel tanımlayan bir anlayışta mutlaka ötekine bir ihtiyaç vardır. Tanrı'ya inanan bir anlayışta ötekine ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla moderniyetinde mutlaka ötekine ihtiyacı vardır. İşte ötekine ihtiyaç bir zamanlar Doğu bloklüyü de Asya'nın e, üzerindeydi. Sonra İslam çıktı ortaya yere. Şimdi o devam ediyor. O biter bir süre sonra ben öteki olmak durumunda değilim. Ben, ben varlığımı ötekine göre tanımlamıyorum şahsen. Beni var eden bir Allah var. İslami konuşayım burada. Sen benim kulumuzsun diye beni tanımlıyor. Ona inandığınız zaman sizin kendinizi yani var olarak tarif etmeniz için ötekine ihtiyacınız olmaz. Ee, şu anda böyle bir dön dünyadan geçiyoruz. Ola olabilir bunlar yani. Eles bezminde e, bütün insanların ruhlarına ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' hitabı gerçekleşti. ''Hiçbirisi hayır değilsin'' demedi. Hepsi ''Bela evet'' dediler. Dolayısıyla yani Eles bezmindeki bela çok mühim bir şey yani. Ee, böyle birazları unuttu. Ben unutmadım zannediyorum. Evet, ee, hocam sizinle bir e, yaptığımız bir sohbette e, geçmişin örnek şahsiyetlerini konuşurken e, muazzam mesela dirayet sahibi insanlar var. Belli bir değerler madem değerleri konuşuyoruz, evet. bir değerler dizgesi bir değerler kümesinin içine evet. e, doğmuş e, ve e, o değerleri tenfüz eden, o değerleri sürekli yaşayan. Ve o değerler dışında da başka bir varoluş bilmeyen, siz mesela muhterem babanızla Mahiriz Beyefendinin dostluğunu anlatırken, ya bu insanların birbirlerini Allah için sevmelerini ve dostluklarının da hep böyle daha öteye yönelik bir dostluk olmasını, birbirini çoğaltan bir dostluk olmasını evet. anlatmıştınız psikolojide iç bütünlük diye bir kavram var. Yani kişinin özünün sözünün bir olması değerler ekseninde yaşaması ilkeler ekseninde yaşaması bu insanı mı kaybediyoruz? Yani ilkeli insanı, değer sahibi insanı mı kaybediyoruz? Geçmişte daha mı güzel yaşanıyordu? Bugün daha mı Ama zor yaşanıyor? Ama bakın şöyle yani benim şahit olduğum toplumsal yapı kendi çağını yaşamıyordu yani 40'ların sonu 50'lerin tüm 50'ler işte ilkokulla başladığım liseyi bitirdiğim 59 bir İstanbul bir entelektüel muhit ama dünyadan kopuk bir muhit bu etrafı çevirmiş bir muhit şu veya bu sebepten e, tabii benim için büyük şans bu çünkü kaybol, kaybolmuş olsa ben onu göremeyeceğim ama şöyle, şimdi biz dünyayla temas ettik. Yani ister istemez temas ettik. Türkiye'deki siyasal Erk, halkın dünyayla temasını kesmişti. Kendi seçtiği insanlar dünyayla temas ediyorlardı. Şimdi o dönem bitti ve biz dünyayla temas ettik. Dünyayla temas edince tabii bir şok oldu. Şoku yaşıyoruz şimdi ama bu yani bu normal bir şey yani yaşanacak bir süre sonra tekrar bir yeni bir düzlemde yeni bir paradigmada kimliğin muhafazasının ben mümkün olduğunu görüyorum. Ama aynı biçimlerle değil. Çünkü değerler soyut. Yani belki yeni bir Celal Hoca tipi çıkacak. Yeni bir mahir istepi tipi çıkacak. Edebiyattan sanattan zevk alan soyut üzerinde e, Sörf yapan, Bak, kelimeler bile değişti yani. <gülüyor> Bunlar peder duysa çok kızardı bana. Soyut üzerinde, manevi üzerinde gezinen. <gülüyor> Çünkü ruh soyutla tatmin oluyor zihin. Ruh soyut ve estetikle tatmin oluyor. Bedensel, maddi hazlarla tatmin oluyor. Bütün canlılar da var. Yani insanlar malum siz çok daha iyi biliyorsunuz katman katman yani mesela zeka matematikle en basit e, tatmini matematiktir onun gıdası mat sonra dil gelir insan zevki olmazsa e bu şimdi e, toplum oynuyor yani normal bu ben de oynuyorum e, kumda ama bir süre sonra bu bitecek çünkü insan arıyor kolay tatmin olmaz insan e, ve inşa etmeye başlıyor ufak ufak bunun emarelerini gördüm ben yani inşa, inşa ediyor ve yeni bir mahir tipi çıkacak. Belki çıktı da biz bilmiyoruz. Ve onlar soyut, estetik, manevi, haz üzerinde kurulan zihinsel ve duygusal hazlar üzerine kurulan bedensel haz bir dünya kuracaklar. Niye güzel geliyordu onların dünyası bana bir fevkalade, lojik ve zihinseldi. Ee, yani matematik, düşünce, dil üzerinde özellikle Ondan sonra sanat, şiir özellikle, felsefe var, tasavvuf var, zihin tatmin oluyor, gönül tatmin oluyor. Mesela bir hadise olur, e, hoca bir beyit okur yani, akar. Ve o iki mısra bütün hadiseyi özetliyor ve çözümlüyor. Yani ben 1942 doğumluyum. Marifin liselerinde okudum, İstanbul'da okudum, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okudum. Çok ciddi bir pozitivist eğitim aldım ben, çok ciddi. Sulanmış filan değil yani. Ben hiç yoktum. Fakat ben hani biraz iddialı konuşacağım, bana yakışmaya ama konuşacağım. Ben kendi kendimi var ettim. Ben, de, ben bir varlık savaşı yaşadım. Bu yalan tabii, böyle yaşamadım ama yani ben bunu yazsam ben bunu yazabilirim yani. Ee, çünkü ben bir başka kaynaktan beslendim. Yani benim olmamam lazım bu pozisyonda, bu birikimde, bu, bu düşüncede ve bu duygusallıkta. Sonra ben Amerika'yı ve Avrupa'yı tanıdım. Bu tanıdım sözcüğü çok önemlidir. Türkiye'deki birçok insan benim kadar tanımaz ama öyle anlatırlar ki çok tanımışlarım ben. Hep dikkatli konuşmaya çalışıyorum bu mevzularda. Bir noktaya getirdim ama herkesin tanıması mahduttur. Yani matematik çok mühim bir şey. Sonlu tanırız biz şeyi. O halde kategorik olarak tanıma sözcüğü kendi içinde bir niteliği değişmez niceliği değişir tanıma sözcüğünü. o 5 tanır ben ben 4 tanırım o 40 tanır ben 38 tanırım ben ya 25 tanırım ama aynı şeydir yani o bir başka mesela gazaliye baktığımız zaman gazali başka türlü tanıyor gazali diyor ki senin aklının ötesinde başka yeteneklerin de var onunla tanı diyor hayır benim hocalarım da akıllarıyla tanıdılar ben de aklımla tanıdım yani onlar başka yetenekleriyle tanımadılar ben başka yeteneklerimi de tanıdım mı onu konuşmayalım. Böyle bir... Ben o zaman diyorum ki eğer ben varsam ve ben olmuşsam bu çizgi içerisinde e, demek ki başkaları da olabilir diyorum ben. Bu malum çok bilimsel bir sözdür yani. Belli şartlarda, yani tam Newtonian konuşuyor burada yani. Çok inanmasam da. Belli şartlarda hazırlarsanız, belli verileri koyarsanız belli sonuçlar alırsınız. E, bu, bu biraz da mizaç biraz da kader. Tabi kaderi ifade edemiyoruz. Onu formüle edemiyoruz ama var. Dolayısıyla yani merak eden birisi kendi kimliğini bizzat kendi deneyerek inşa etmeye çalışan birisi pekala. Ben bunun şeylerini görüyorum. Yalnız benim yeni nesillerde gördüğüm şu kolaya kaçıyorlar insanlar. onlar da çok haksız bulmuyorum yani. Kullarlar ee, Kolaycılık mizacımız da var. Yani ben de kolaycılığı çok severim. O da benim gibi bir insan. Oturuyor, bir beyin fırtınası yapıyor, bir ekol, biçimlendi ve size sunuyor. Ben diyorum ki tamam güzel, onunki de bir akıl, benimki de bir akıl. Onun ürettiği teknolojiyi, işte bu bilgisayar programı ıvır işime yaradığı kadar kullanayım, e, kendi aklımı niye küçümseyim? İşte şey zamanında telgraf icat edildiği zaman hocam. Hangi şey söyleyeceğim? Telgraf yani. icat çok edildiği iyi. zaman çok korkmuşlar Tabii. Batı'da. Evet. Kadınlarımızın iffeti bozulacak. Diye. Evet. Neden? Ee, önceden yüz yüze yapılacak evlilik teklifleri telgrafla yapılacak. Kadınlar telgrafla evlilik teklifini kabul edecek ve aman toplum kötüye gidecek. Bu toplum kötüye gidecek söylemi. Ta işte Sümerlerden beri yazıtlarda evet. var evet. Biz, biz buna atav olmayalım gençlerin muhabbete ihtiyacı var gençlere her şeyi veriyor bebeğinleri sevgi vermiyorlar çünkü kendilerinde sevgi yok İnsanın doğar doğmaz ölene kadar sevgiye muhabbete ihtiyacı vardır hiç başka bir şey ihtiyacı yoktur rızkını Allah verir muhabbeti de kullara tevdi etmiştir buna muhabbet et Vazife gibi yapıyorlar şimdi ebeveynler. Öyle olmayacak. Daha minicik çocuk bebekken anlar ne vesileyle ona yaklaştığınızı, baktığınızı. Sabırlı e, olacağız tabii yani hiç şüphe etmeyin. Hele sabır esas bize düşüyor. Ses çıkarmayacağız ve gençlere muhabbet edeceğiz. İnsanoğluna, Müslüman değil hepsinin, bütün insanlara insanların muhabbeti edeceğiz. Benim de muhabbete ihtiyacım var. Hiç şey yapmayın yani. Maalesef bu ama teknolojinin getirdiği bir şey modernite. Bencillik üzerinde kurulu bir şey. Muhabbet istiyor. O yok. Olmayınca da farklı şeyler de oluyor. Eğer siz insanlara muhabbet yaklaşırsanız başta önce çok zarar görürsünüz yani. Vaktinizi alırlar, sizi üzerler, sıkarlar. Rahmetli Fethi abi derdi. Her insanlar bir veli gibi baktım. Hiç de zarar görmedim. Çok zarar gördü ama karşılığını aldı yani muhabbetle yaklaşmak küçük bir şey anlatayım benim cuma namazına gittiğim Atikvalide Camii'ne hemen yakın bir İmam Hatip Okulu var ikinci dört yani beş altı yedi sekiz çocuklar cuma namazına geliyorlar İki dakika namazda biraz seslili kesiliyor onun dışında cami cıvıl cıvıl <gülüyor> <gülüyor> müthiş bir yer yani bayılıyorum <gülüyor> Kimse abdest alamıyor alamasınlar <gülüyor> Eski, yeterler temin çocuklar orada yani geliyorlar. Yukarı. Canlı, cıvıl cıvıl, cıvıl değil cıvıl, mi hocam? Canlı, cıvıl Hayat kılı. dolu. Bana kalsa evet. ne olacak yani? Mıh <gülüyor> yani. Özellikle. Cıvıl cıvıl cami yani. Ee, gördüm bu? kızlarımızın ihtiyacı var. olanlarımızın ihtiyacı var. Torunlarımızın. Ama adam 25-30 yaşında ihtiyacı var. Benim de ihtiyacım var yani. Ben hatıralara iltica ederek muhabbet ihtiyacını tazeliyorum. ediyorum. Ee, çocuklarımın, torunlarımın gözünden muhabbet ihtiyacını ediyor. Ama ama böyle yani overlap diyor frenkler üst üste binecek yani siz ona muhabbet edeceksiniz ondan çok bir şey beklemeyeceksiniz siz de eskilerden muhabbet dileneceksiniz geliyor hatıralardan çok muhabbet gelir yumuşatır ortalığı yani hiç hiç kahramsız olmaya gerek yok yani biz, biz açık konuşalım biz Muhammed ümmetiyiz yahu yani biz, bizdeki beşir sıfatı gümbür gümbür akıyor her taraftan yani biz istikameti doğru tutalım. Biz istikameti doğru tutarsak bizden sonraki nesil 1-2-3-5 ben de doğru tutayım der. Biraz okursa, bu batıyı matıyı falan tanırsa, biraz kendini tanırsa evvelden ileriye doğru e, geldik gidiyoruz yani işte. Hocam e, siz ee, nereye gidiyordunuz? Amerika'ya gidiyordunuz. Fethi Bey'in size bir tavsiyesi evet, vardı. Evet. Onu bir paylaşır mısınız bizimle? Evet. İşte ben e, evliyim. iki çocuğum var. Onlar küçük o zaman. Hanım, çok <gülüyor> rahat <gülüyor> <gülüyor> bir bir kız tabii yani. E, Fethi abi dedim böyle bir oğuluydu tamam. İşte e, rahmetli hocamız e, bize çok önümüzde açıyordu yani. Ama şöyle dedi gidin tezi hazırlayın fakat burada savunun teknik üniversitede. O yani Teknik Üniversitesi'nin repütasyonu artsın şeklinde. Biz söz dinleyen çocuklardık yani. Hala da dinliyoruz. Hiç de zararını görmedik yani. Ama hangi adamın? Sözü dinlenecek Bilmiyorum. adamın sözünü dinliyorsun? Bilmiyorum. O anlaşılıyor zaten yani. Neyse Peter abiye söylemiştim. Çok mutlu oldum. Eminim oldu? 71 senesi işte Ağustos falan şey başlayacak orada semestir. Dedi ki... Kennedy'ye iner. Bunları bilirdi Fethi abi. Kennedy havaalanına muvasalat ettiniz. İnerken e, tayaradan e, erenlere dedi. Önce Efendimiz sonra Cahari güzel Efendimiz Ashab-ı Tabi'in, Tebe-i Tabi'in Aktaba Erba 3 İhdat bir Fatiha oku dedi. E, 71'den sayın 39 buradan 19 daha 50, e, 20, 29 19 daha 39, 48 sene ııı e, öyle yani. 8 sene olmuş. evet yani. Aslında bir tür e, istikametini, Tabii orada evet. da istikametini bu Kıbleyi bulma gibi hocam. Evet. İniyorsunuz, evet. önce kendinize diyorsunuz kıble bu tarafta. Taraf. Evet. Hep hatırlıyorsun. Yani, Bakın çok Hep, basit değil mi? Çok, çok, çok küçük basit, bir şey ama yürünen, evet. çiviliyor sizi yani duvara. E, buna benzer, e, ben bana dost olmuştum o insanlarla konuşuyorduk yani. Benim mesela Avrupa'da da bir dostum var, Wilhelm. Son kitapta onu ben yazdım. Ama bu Wilhelm, kolaj bir şahsiyet. Yani farklı insanlardan, farklı ögeler. Aşkınca benim yaşımda yani Harps arasında doğmuş Orta Avrupalı, orta aile bir aileden geliyor. Çok gibi çok fakir değil, şehirli. E, Ona da çok konuştuk farklı yerlerde. E, farklı maceralar, onun da böyle çivilendiği yerler var. Yani şahsiyeti oluşurken Hani bir şey düşünün, bir post duvara çiviliyorsunuz ya, vurdunuz bir yaban hayvanı, postu duvara çiviliyorsunuz, onun da çivilendiği yerler var. Hayat böyle bir şey. İşte onlar temel e, rengi noktaları. Bu bahsettiği e, Kemal Bey hocamızın öyle bir e, am yani. Yani şimdi bana bunu çok soruyorlar. Bir, ben bir vaiz değilim insanlara vaaz ediyor. Yani <gülüyor> hocam şu örnek olması bakımdan geçen gün e, anlattığınız bir hikaye var. Siz e, hanım teyzemizle kahvaltı yapıyormuşsunuz da. Evet. E, <gülüyor> <gülüyor> onu bir anlatır o, mısınız? Botumda çok oldu, güzel. Botumda. Evet. de bir şey var. Beran e, da var. Orada biz işte mayıs falan böyle e, kahvaltı yapıyoruz. Biz konuşuyoruz yani yemek yeriz sohbet ederiz edebiyat, tarih, felsefe hanımefendi bakmış daha doğrusu komşumuzun anneleri bir bilge bir kadın yahu demiş Müş'ü de bunlar demiş konuşuyorlar ben demiş rahmetli babanla bir emir bu, bu kadar konuş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle yani ne bileyim ya bu bir realite yani ee, tabi böyle yani evet. bu rasyonelite sizi bir şeye sokar çembere sokar ve siz o çemberden çıkamazsınız. Buna fasit dair ediyorlar rasyonalite. Size bir soru sorar. Giritli paradoksu diyorlar o soruya. Soruyu söylemeyeceğim. Sonra beni bacağımdan asarsınız. onu Yani rasyonalite. Rasyonalite lazımdır. Vazgeçemeyiz. Ama hayat rasyonel şartlara rağmen olmayacak kadar ulvi ve güzel bir şeydir yani. Şu ruhunuzu kullansanıza babacım yani. Nisan iyi gelmiş. ebr sana Nisan'a açıktır. Ben açarsam da tamam diye açsana yani. Yani ila bana ne ila şartlardan sahibi düşünür. Yani sahibi zaman var. Vazifeli o düşünür. Olacaksa olur. Olmayacaksa olmaz. Ben şu anı dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Uğur Bey'den öğrenmiştim. Ee, onun içine hapsolmayacak kadar ulvi ve estetik güzel bir şey yani. Uçuyor hayat yani. E, kış başka güzel, bahar başka güzel. Siz bilimi yapmıyorsunuz ki sizde bilim bir kenarda duruyor. Siz bir fiil insanla uğraşıyorsunuz. Hatta ben sizden korkuyorum yani buradan çıkınca <gülüyor> beni eline kelepçe götürmeyin diye. <gülüyor> yani e, insanlar derler ki bu adam acaba aptal mı? Aptal olmadı mı biliyorlar yani. Ay, o işte o içinizde bir cevher var sizin. Bir gün Lape Hastanesi'nin bahçesinden geçiyorum. Fransız Akıl Hastanesi. Bak. Araba kullanmazdım bazı zamanlarda böyle baharda filan. Ya yürürüm ya otobüsle gelirim. Meclik köyü'nde oturuyorum. Elmadan da inerim geçerim. Ee, bir anne, e, mütevazı bir anne, genç bir delikanlı çocuk şarkı söylüyor. Birliki Lepe'ye tedaviye getiriyor çocuğunu. Evladım söyleme bak diyor. E, kimse söylüyor mu diyor. Çocuğun cevabı anne İşlerinden gelir ama söyleyemezler. Tabii. O çocuk mu hasta ben mi hastayım bilmiyorum. <gülüyor> İşlerinden gelir ama söyleyemezler diyor yani. Bahar havası yahu. <gülüyor> Bahar merkemidir, içimde coşan diyor şair yani. Niton mekaniğinden ben para kazandım. Okuttum, okutuyorum. Proje yapıyan bir niton mekaniği yaptığımız. Kainatın bu ritmini gördükten sonra yani matematik olarak hayranlığım be diyor. Ee, bu diyetin bir kat daha arttı diyor. Hayran oldum diyor. Bu, bu mekaniye diyor. Bu bu intizama diyor. Ya, yani hayat böyle bir şey. Gideken yağmur yağıyordu yani. Tabii. Kant'ın da ona benzer bir sözü var hocam meşhurdur. İki şey içimde çok büyük bir huşu uyandırıyor. Uçsuz bucaksız sema ve içimizdeki ahlak yasası diyor. Evet yani. Ee, şimdi Rahman ismi var ya o bütün insanları kapsıyor onun yansıması neye düştü, onu kimse bilemez yani. Osmanlı'da bu var. Osmanlı yaşıyor. Yani pratiği var bunun yani. Geçti bazı çekme istikbale gam. Dem bu demdir. Dem bu demdir. Dem bu demdir. Aslında tam bir e, psikiyatri reçetesi hocam bu. Evet. Çünkü e, anksiyete dediğimiz, endişe dediğimiz rahatsızlık İstikbal gamı üzerine kuruldu. İşte yani insan aslında hiç çekmediği ama çekeceğini tahay tahayyül ettiği bir gam üzerine dertlenir. Yani çekme istikbale gam. Evet, geçti Geç, mazide geçti. Ma mazinin ağırlığını da üzerinde Çok taşıma. İstikbale gam ben buradayım. Şimdinin ben buradayım. şey o efensos. O bize verilen bir mühlet. Onu doldurmak mecburiyetindeyiz. Nasıl dolduruyoruz? o çok önemli. sadece tüketmek dahi değil satın almak hazı evet. o da bitti yani biraz biraz felsefe okuyan birisi hani kendi kaynağından okuyan birisi der bu bitmiş bu da der ne bunun peşinde koşayım ee, böyle ama biz tanıyacağız insanız ee, tatmin olmayacağız ee, adım adım gidince görüyorsunuz gene kendi başımdan geçen bir hadise tabii 71'de Amerika'ya gittiğiniz zaman aradaki teknolojik fark çok fazla. Şimdi o kadar değil. Ondan sonra bir matematik doktoru çift geldi departmana. Matematik doktorası zor bir iş yani. Biz dediler elma toplamaya dağlara gitse ve orada yaşayacağız. Ben Bir ara meraklıyım. Niye falan deyince bıktık dediler bu hayattan. Amerika'nın hayatından bıkılır mı? Araba var, ev var ne var biraz param varsa her türlü imkan var bıktık dediler biz tatmin etmiyor ee, hakikaten öyle ee, çünkü hep rutin yıllar sonra yani 71-2009 Viyana'da Mumok e, Modern Sanatlar Müzesi geziyorum bir tablo gördüm büyük bir tablo bunu kitapta da yazdım hatta bir bıçağı iki buçuk gibi en üstte koyu bir kırmızı renk tonlar açılıyor, sarı oluyor, turuncu, tekrar kırmızı renk. Baktım altında küçük bir şey var, lejant. Daily life in a little American city. American town. Amer küçük bir Amerikan kasabasında günlük hayat. Sadece güneşin hareketi var. Her şey o kadar rutin ki. <gülüyor> Viyana demişken hocam, siz bunları anlatırken çağrışım yaptı bende de. Muhammed Esed Mekke'ye giden yolda kendi Müslümanlık hikayesinin bir gün şu fark edişle başladığını söylüyor işte Viyana'da diyor tramvaya bindim yüzlere bakıyorum bir tane mutlu yüz görmedim evet. ee, herkesin ise suratından düşen bir parça herkesin yüzünden mutsuzluk akıyor ee, benim aradığım şey buralarda değil bu sokaklarda değil, başka bir yerde düşüncesi ilk o anda diyor içime düştü Evet Rasyonelde de lazım bakın irde Ama hayat rasyonel Bir çizgiye oturmuyor yani oturmuyor. Ben bu e, Vavoluşçuları roman tabi Fransızça bilmiyorum Biraz bilmiyorum çok bilmiyorum yani Okuduğum zaman bunu gördüm Bu benim mesela 50'li yaşlarda Çok döndü zihnimde Yani Kameo Sartre özellikle Hatta eşim hanımefendi O zaman öğretimiyesi. E, o dedi ki ne okuyalım çocuklara Marmara Üniversitesi'nde birkaç kitabını verdim Sartre'ın. Bizim çocuklar çok temiz çocuklar. 90'lı yıllar bu filan. Çocuklar sıkıldılar, istemediler. Sıkılmadılar da rahatsız oldular. Oldu. Psikolojik oldular. rahatsız oldular. Ama insan vardı orada. Modern insan vardı. Rezistansa katılmış. Savaştan sonrasını görmüş. O, o yani Sovat yani. Mesela 69'da Amerika şeyi attı aya gittiler işte indiler falan filan. En son Apollo Apollo 13. Ben ondan sonra gittim. Soğbat diyorlar. Aya mı ucu? Aya aya. Ben aya gitmedim tabii. <gülüyor> <gülüyor> hemen... Yani bundan sonra ne olacak? Evet, ne olacak bundan sonra? Yani gittik tamam. İşte ondan sonra tekrar dünyaya döndüler. Star Wars bilmem ne falan derken meğer Star Wars'a gene Argı Mevut gübebe geldi filan yani. Olay böyle. Gizli hazine vardır. Kenzi mahvi. Herkesin içinde vardır. O hazineyi bulmaya çalışsınlar. Başkalarının onlara sunduğu şeyleri ilet Hayat böyle bir şey. Aksi zorlanırlar ama kendi işlerinde gizli bir hazine vardır. Bütün insanların vardır bu. Ve o hazineyi keşfetmeye çalışsınlar. Hoşça bak zatına diyor galip. Muhteşem bir lakırdı bu yani. Hoşça bak zatına kim züble-i sen. sen. Madem diye kavramı Ademsin sen. Her insanın içinde gizli bir hazine vardır. Onu bulduğunuz zaman zaten iş bitiyor. Dış ile olan ilişkileriniz minimize oluyor. Yani ihtiyaçlarınız o hazine sizi yaşatıyor. Ben keyifli yaşarım. Bir inşaat mühendisine de böyle structure bilimi alanım yani hiç yakışmaz bu ama yaşarım. İyi bir mühendis olduğumu söylerlerdi. Şimdi felsefe yaptığımı söylüyorlar. <gülüyor> Hala mühendislik de yapmaya çalışıyorum. Çünkü keyfileşelim yani. Bedensel hazlar vardır. Zihnin hazları vardır. Bir de ruhun hazları vardır. Hepsini tatmanız lazım. Bedensel hazlar en alttadır. Zihnin hazları matematik ve dil ve felsefedir. Ruhun hazları sanat ve tasavvuftur. İçinizde bunlar var sizin. Siz bunlarla donatıldınız. Bakın, siz yaratıldınız demiyorum, seküler konuşuyorum ama var sizde. Tabii bana göre yaratıldınız da, inanmaya inanmıyor. Bütün insanlara söylediğim zaman, onları bazısı buluyor. Ve mesela Batı'da öyle insanlar tanıdım. Adam hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Matematik yapıyor. Ona saygı duyuyorsunuz. Her şey yapabilir adam yani. O zekasıyla. Yapmıyor. Pür matematik. Düşünüyor, felsefe yapıyor sanatla uğraşıyor, merak ediyor. Amerika'daki hocam bir iyi Ben benden on yaş büyüktü, diyeyim sen. Bir engiliz piyano çalıyor. Dedi. Ben dedim bu kış piyano çalışacağım? Akşam Cuma günleri saat akşam üzere gidiyor eve, hocası geliyor, parça verilmiş, Onu çalışıyor falan Bu bunu, bunu anlatıyor, mutlu oluyor, söylemeye çalışıyor şey tabii piyano zor bir saz falan. yani gençliğe işte o Ben çok zor hayatta ne kolay ki ama yaptıkça problem çözmeye alışıyorsunuz çözebiliyorsunuz çocukça mutlu oluyorsunuz zihninizde duygu alanınızda problemler sonra bakıyorsunuz bazen darlaşıyor bazen genişliyor hayat yine bakın Tanrı'dan söz etmiyorum bazen darlaşıyor diyorsunuz ki benim dışımda bir başka güç var ya duyabı darlatıyor. Yine Tanrı'dan söz etmiyorum. Edebilirim de yani. Hatta şöyle derim. Allah'a üzülcelal derim. O ayrı bayis. Burada sevgiler konuşuyoruz. E, o zaman e, rutinlere boğulmuyorsun. Çok akan bir hayat var. Müthiş. Çok zevkli yahu bu yani. Değil mi? Yani <gülüyor> Yıldızlara kaydırak diyor şey Necip Fazıl yani. Hocam aslında bir yandan da hakikaten çok terapötik şifa niyetine sözler bunlar. Çünkü dindarlığı böyle bir hayatta acı çekmek üzerine kafasında kurgulayan insanlar da var. Bu kilisenin dindarlığı. Evet kilisenin dindarlığı. dindarlığı değil Cenab-ı Bravo hocam. Evet. Tam onu, onu söylediniz. Gönlümüze hakikaten su serttiniz. E, yani bunu... de onu insanlara evet. kendi yapmıyor. İnsanlara yaptırtıyor ki bir güç elde etsin. İşte <gülüyor> oradan, oradan çıkıyor zaten. Dua etsinler. Samimi olsunlar. Ya. Ne bileyim ben yani. Ne söyleyeyim Sam samimiye çok mühim. Kalbinin sesi ne yahu yani. Kalp çok mühim bir şey yani. İçinizde gazine yine o çok önemli bir şey. Bu merhum topçunun isyan ahlakı çok mühim bir şeydir yani. O 26 yaşında yazıyor o kitabı, o doktora tezi o sorbon da savundu. İstelik çirçası yine. Eskilerden duyduklarımı bugünün diliyle söylüyorum. Kendi problemlerimi de araya katarak o kadar.